365 numaralı konu, Bedir günü Hayseme ile oğlu Saad'ın savaşa gitmek için kura çekmeleri, evet, Hazreti Peygamber Bedir'e çıktığında Saad bin Hayseme ile babası peygamberle beraber gitmek istedi, bu, peygambere söylenince, Hazreti Peygamber birisinin kalmasını emretti, Hayseme oğlu Saad, a birimizin burada kalması gerekir, sen hanımlarınla beraber kal, dedi, Saad, eğer cennetten başka bir mesele olsaydı seni nefsime tercih ederdim, ben bu gidişimde Allah yok yolunda şehit olmayı umuyorum dedi, bunun üzerine kura çekildi ve kurada Sa'd'ın adı çıktı, böylece Sa'd Bedir'e gitti ve Amr bin Abdiv tarafından şehit edildi.